Bölüm 29 Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak Ey mü'minler! Hayır işler işleyin ki, kurtuluşa eresiniz. 22 Hac 77 Hadis 246 Abdullah İbni Ömer'den Allah onlardan Razı olsun, aktarıldığına göre, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Müslüman müslümanın başına gelen musibette terk etmez de. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse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 sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Kim bir mü'minin, dünyadaki sıkıntılarından bir sıkıntıyı gidererek, ona nefes aldırırsa, Allah da onun, kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de, zor ve dar durumda olan birine kolaylık gösterirse, Allah da ona, dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Bir kimse, bir Müslüman'ın aybını örterse, Allah da onun, dünya ve ahiretteki ayıplarını örter. Mü'min kul, din kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da o kulun yardımındadır. Bir kimse, ilim elde etmek için bir yola girerse, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Bir grup, Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp, Allah'ın kitabını okur ve aralarında müzakere eder, anlayıp kavramaya çalışırlarsa, üzerlerine bir güven indirir. Kalp rahatlığı olur. Onları rahmet kaplar. Melekler onları çepe çevre kuşatırlar. Allah da onları kendi yanında bulunanlar, melekler, peygamberler arasında anar. Kimin ameli kendisini geri bırakırsa, nesebi, soyu, sopu onu ileriye götüremez.